sallu Muhammed, ala tabi bı kulubina Muhammed, salu ala ilaci Muhammed. Cuvâhir-i kainat ve Kulâs-i i An-Hushbûh-i Anber-i Nesîm ve inne hushbûh i Ve-inneke la'lâ ve Şefî'ina Muhammed Mustafa Râ Salavân. Gülbülü nevâ ve mâ yandigu İn huve illa vahiyuh harim bezmi qurbi evatna Muhammed Mustafa ra salavat Kerbe ile muarifan hatib meclisi kıdemli evsiyan qible kabul Ahmed müşteba ra بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْرُبُكُمُ اللّٰهِ وَيَاقِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْجَلِيلُ الْجَبَّارِ وَبَلَّا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْعَرَبِيُّ الْمَكِّيُّ الْمَدَنِيُّ muhtar Acele konuşacağım, çok şey sığsın diye, kendi vücudu... ...delirse ezileyim, yanımız çok söz aktaralım biraz inşâallah Teala. Teâlâ. çıktım, çok taraftan da gelenimiz olmuş, Allah razı olsun. Bizim için değil Muhammed Mustafa'nın için gelmişler. Ben hadis na okumadan salavat-ı şerife dilden bahsetmeden hemen ayete geçiyorum. Öyleyse bir salavat-ı şerife okuyalım. Allahumme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve serv. Bir daha olsun. Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin wa ala elhi ve sahbihi ve sellim. Bir daha hırsız <diyorsun>. ol. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin wa ala elhi ve sahbihi ve sellim. Allah şefaatine naib edin. Amin. Hak Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor, sırtkılar dinleyelim. "Kul, <Gül> in kentem teğebun Allah" ilah rila'yat. Ya Muhammed, Allahımız Peygamberimize diyor ki, "Ya Muhammed, Peygamberimizin vasıtasıyla hepimize de, ey kullarım, kullarım, di böyle çeviriyor Rabbımız."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 Allah-u Teala dahi sizi sever ve günahlarınızı mağfiret eder. Allahu u müzişan, u Zişan mağfiret ve rahmet ericidir. Onlarına affedici, mağfiret vericidir. Söyle benim tarafımdan onlara, kime? Yahudi'ye, Haslani'ye, Mecusi'ye, Gönül'se, Masum'a, dinsize, imansıza hepsine söyler. Diyor ki biz de Allah'a biliriz, Allah'a severiz diyorlar. Söyle onlara. Bana sana tabu olurlarsa ben de onları severim. Sana tabu olmazlarsa ben onları yeteberim. Cehennem alayip onları bunlar. İlla ve ma ata kumur Rasulü takdir ve ma neha kumam bütün tabu. Allahu aziz. Allah'ımız, ''Ya Muhammed, kim hazret Muhammed'in emrettiğini tutar, nehyettiğinden kaçarsa...'' ''Afîullâhe ve Allah'a itaat ve Rasûlullah'a farkı yok. Bu ikizdir, Peygamberimize kabul olmadıklarından kâhir oldular. Bugün onun vihya-yı, saadetini ziyaret edeceğiz de buradan başlarım size. Devam edeyim şöyle, burada durmayın. Hazret-i Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Hılgatın Fatiha, nübüvvetin <gülüyor> enbiyasıdır. İşte onunla enbiyalar kesildi, mühürlendi. Ocağın bir şey geliyor, niye en sonraya geldi? En evvel oldu, bütün peygamberler peygamberimizin ruhundan oldu, peygamberimizin oğlunu olur. bütün peygamberler. Ruh tarafından böyle, toprak tarafından en sonra getirdim ki hümetin kabirde azcaksınlardır. Onlar gibi tam Adem, Fatihullah atamızdan beri toprakta yapmasınlar. Senin ümmetin toprakları daha azcaksın diye. Sebeplerini diyeyim. daha var mı sebebi? Daha sebebi var. Onların bir kusuru olursa Adem aleyhisselam cennetten atılınca Üç yüz sene ağladı, tövbesi abdur olmadı. Üç yüz seneden sonra hatırına geldi. Ya Rabbi, ismi isimle beraber cennette yazını gördüm. Aşta, lehta, kalemde yazını gördüm. Muhammed'in hürmetine beni affet. affettim! Neden buldum bu sözü dedi? Çünkü onu çok sevdiğim için ismini isminle beraber yazmışsın. Ben bildim ki Muhammed'i çok seviyor. Öyle oğlum. Muhammed'in hürmetine, her peygamberin duası, rasulluların hürmetine kabul olacağı için seni en sonra getirdim iki. Üçüncüsü her peygamber her peygamber ümmetinin saflığıyla nesvur olur mahşerde hangisinin cemaati çoğursa Allah yanımda daha çok daimatlı olduğu ondan belli olur. Nuh aleyhisselam 150 sene yaşadı, 950 sene peygamberlik yaptı, 80 ceza zimmeti vardı. 950 80 sene 80 ceza zimmeti vardı. Sayın rak camınız kaç tane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 Ümmetimden bir daha halakaya girdi diye. Senin ümmetin çok olsun diye seni en sonraya koydum ya Muhammed. Hem toprakta az böyle çok sebepleri var, ben onları okuyamayacağım, dinleyemeyeceğim. diyemeyeceğim. Muhammed, risaletin, menşeetimin ser levhası. levh Mahfuz'un sadr-i Hepsini birer birer tercüme etsem bununla tükendirik. Benim ileride çok konuşacağım var. Hazreti Muhammed, beşeriyetin melceği, beşeriyetin kurtuluşu, insaniyetin menşeetidir. Hazreti Muhammed, kemalatın evveli şefkat ve faziletin meşhurudur. Hazret-i Muhammed, Hace-i Evveli Alem, Mahsud-u Zahd'dır. Anlayan anlıyor. Hazret-i Muhammed, Kudretin beyanı, Fasih'i, Hikmetin kalemi, Sarih'idir. Hazret-i Muhammed, Varlığın kalbi, Cihan'ın cananıdır. Hazret-i Muhammed, Hakk'ın Habibi, Halk'ın Mahfubu, İnsanların sevgilisidir. Hz. Muhammed Tulu'u Ekber-i Şems-i alzamdır. En büyük güneş doğmuş dünyaya. Karanlıkları yırtarak gelmiş, bu İslam alemini böyle doldurmuş. Allah şefaatine nail et. Amin. Hazreti Muhammed evvelinin zineti ahirinin meziyetidir. Hz. Muhammed Nurlara nur, vicdanlara sür, sürur saçandır. Hazreti Muhammed, kainatın efendisi, mevcudatın sultanıdır. Yeter mi hocam, bu yüz burada kalsın, şu yüzde bu de kalsın, bu bu kadar kalsın. Başka kâğıdım geç. Açıl bir aşkla. <gülüyor> ile cümlemize husnuhâtimeler tevfik et ya rabbi amin. Ey fikinge refik et ya Hadisi kutsî Hazreti Allah'ımızdan Muhammed aleyhissalatu vesselam efendimiz rivayet ediyor. Anne bi Hüreyre te radiyallahu taala an kan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 Zekatu fi malin hayrun minhum ve in taqarrabe ileyye ziran taqarrabtu ileyhi ziraan ve in taqarrabe ileyye ziraan taqarrabtu ileyhi baa'an ve in aatani yamshi Buhari ve Muslim ikisi iktika hadisi sahih olduğu için konuşuyorlar Hazim tefsirinin 94. sayfasından alınmıştır. İçinizde hoca hacı geliyor. Dinliyoruz hocam. manasını dinliyoruz. Ebi Hüreyre radıyallahu anhten rivayet merwi'dir Rasulullah, Allah'ın sevgili habibi sallallahu aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Aziz, aziz ve celil olan Allah, büyük olan Allah buyurdu ki, hep kulağımız sende boğma, ben kulumum, bana olan zanımdayım. Bana ne zannedersem ben o zandayım. Beni bugün, beni bugün bu camide darlar gibi günahlarla geldim ama Günahsız olarak çıkaracak tevbe edeceğim, peygamberi ziyaret edeceğim, mağız dinleyeceğim, hiç günahsız çıkacağım değilse öyle yaparım. Yok at bulunmam ki ben çıkar. Birisi cennete, cehenneme geliyor, dönüp, dönüp bakıyor, ben böyle zannetmezdim diyor. Meleklerden soruyor Allah, ne diyor bu kulum, sorun bakalım diyor. Ben Allah beni cennete götürür zannederdim, şimdi ise cehenneme götürüyor, günahım ağır geldi. Öyle mi zannederdim? Evet ya Rabbi, günahım çok ama beni cennete götürür zannederdim. Çevirin cenneti alaya, götürün cenneti alaya. Ben kulumun zannı indimdeyim, öyle kötü zan sahibi olmayın diye. Ne güzel şeymiş efendim, ne güzel şeymiş! Yani bana istiğfar ettiği zaman beni Allah affeder, zannederse affeder. Öyleyse istiğfar edelim. Estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurullah! Tübtü ile Allah! Tübtü ile Allah! Estağfirullah! İşte şimdi beni affetti zannederse, affederim. Kurban oldurum Allah'ın mükafatı, kendi hadisi, kudsisi. Daha müjdelemeyim de, yine azarlayı azarlayayım yeneyim kürsünün üzerinde. Herkesin kulağını müjdeyle doyuralım inşallah. Dua en zaman kabulümü umarsa, zannettiği gibi kendisine tecelli ederim. Dua ettiğin zaman kabul eder Allah diye zannederse kendimi zannettiği gibi kabul ederim. Allah! Allah! Şu evlatlarımı ıslah et ya Rabbi! <Gülüyor> mi evlatlarını ıslah ederim. Çünkü annenin babanın duası Peygamber duası gibi kabul, ne dua bugün etsin kabul ede cevap diyor, Siz veriyor ben ne yapayım, kendi söz veriyor, Arap'a böldür. Daha, kulum beni Allahu Teala bana merhamat eder, kendisine giden yola muvaffak kılar, bana yardım eder diye zannederse ben ona yardım eder. Merhamet ederim. Kendi yoluma gitmeye muvaffak ederim. Eskisi kahveleri, gazineleri, oyunları, fenalı her ettiririm. içine defret verdim onu. Samimi gelin Allah aşkına camiye. Diyerek yad ettiği zaman muhakkak onunla, o beraber oluruz. Allah Allah! Nasıl hadise i füccüsü mücahlet, ben hayvanım bu hadiste, hayvanım! Allah buyuruyor çünkü, bulun beni yalınızca bir yere çekilmiş de zikrederse, ben de onu böyle yad ederim. Yalınız çekilmiş de şafağa Allah, Allah! Allah! Ben de yalınız kendi nefsimde Oğlum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 Cebrail'in Mikail'in israfını bütün meleklerin içinde zikrederim. Şu bizim topluluk bu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Elle celalullah. Ben de bütün meleklerle beraber Okulumu kulumu yedinci kaç sema arşi arzandan beri o zikrederim. Nasıl? Kulum, senin zikrinden maksat beni kabul et, cennetine girdin, kabul ettim, cennetimi var diyorum derim o kuluma. Sevinelim, durun. bana ibadet sadaka, ibadet eder, sadaka verir kadakayı pıtır verir, zeket verir, fakirlerin elinden tutar, yardım eder. Her nasıl itaat da olursa olsun, bir karış fakirlik evine gitmek için bir karış verirse, bir kez karış, camiye ibadet için böyle lihya-i var, vanız var, zikir var, salavat var, bir karış yürürse, ben ona bir erşin yaklaşırım o kuluma. O bir karış gelir ama ben bir erşin yaklaşırım o Ne Nal yaklaşın Rabbi? rızam yaklaşır. Razı olurum o kulundan. Elhamdülillah ne müjde bulurum ya, nasıl, nereden buldun bunu hoca sen? Bak işte tefsiri hazimden diyor. Hazim tefsirinden. Ben ona bir eşi erksi yaklaşırım. Her ne zaman bana itaatı artırırsa, evvelki huylarına tövbe etmiş de itaatını artırırsa, kaza namazı kılıyor, uçluk namazı kılıyor, evvadın namazı kılıyor, teheccüd namazı kılıyor, daha ibadetle tevhidini artırıyor, zikrini artırıyor. Böyle artırırsa ben de ona, feyiz ve bolluklar ziyade. Çok bolluk veririm, evlerine bereket veririm, evine geçim veririm, güzel geçim veririm. Bir bolluk veririm okuluma diyor. Biz başka yerden yok bolluğu. Hangadan ara yok bolluğu, faizden ara yok bolluğu, haksızlıktan ara yok bolluğu. Verdiğimiz... Evladımıza verdiğimiz, vadimizden dönmene aray yok biz varlığı. Elvadi vaadü kim bir vaad ederse, dönerse, köpek huzurdan haşa, köpek bu sardak geriye yudar ya, aynı onun gibi olur diyor Peygamber. Yani istifra ettiğini köpeğin yuttuğu gibi yudar hem evvel verir, hem sonra elinden almaya çalışır. Bunlar müslümana yakışmaz. Geçen bir kağıt koydular da, dediler ki buraya, yirmi sekiz gün kadar oluyor, cevap veremedim. Hep ana baba hakkından anıyor, hoca! E ne uğralim? Bizim onda hakkımız yok mu? Oğlumuzun birine malı veriyor, ben analıktan olduğumdan, benim elimden alıyor, diyor. Haksız mı? Haksız değil mi? Söyle! Daha yemin etmen, öptürmen, yemine alışkın değil, değilim! Allah'ın huzurunda, vaat ediyorum ki, haksız, haksız, haksız! Haksız ben Eller gibi kalkayım, yemin mi edeyim? Dinleyen, teyiz ve bolluğu da ziyade edelim! Oğlum bana, bir şu yaklaşırsa bir karışıdır bayağı bir erçin kadar yaklaşırsa, ey dinle ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Erçin metre gibi der, Bir ağacın eline, <gülüyor> ölçü vereyim. O ağacı ölçeceksin, elir. B, T, S, C, H, Y vardı mı o ölçü bir erçin gelir babam ölçerdi, aynı erşinle beraber gelirdi parmağa. Yani 29 dokuz aynıdır erşin. Onun için o kalın parmakları değer. Yani metreden etecek usta. Kulun bana bir erşin yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, kulun bana yürüyerek nereye? Camiye, nereye? Kur'an kursuna, nereye? İmam Hatip'e, nereye? Medine-i Münevvere'ye, nereye? Mekke'yi Mükerreme'ye, benim yoluma, benim yoluma bir efendim, yürüyerek gelirse ben de ona koşarak gelirim. Şu şeyi değiştirin. Eciktan! Kesildi mi şey? Müezzin! Abız, hoca, imam! Öperlenizi düzeldin! Şu seyrek su kalsın, kardeşlerimiz de girsinler. Dışarı ne istifade edemez, öper de kesilirse. Şimdi açıldı der mi? Az açıldı. Azıcık daha. Oğlum! Bana bir elşin yaklaşırsa, ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de kuluma koşarak varırım karşı, yürüyerek bana ibadete gelirse, benim rızam da ona kopuşarak varır. Razıyım ben senden de, daha kulun bana karşı olan vazifelerinde çok dikkat ilerse, orucuna dikkat etti, terevihine dikkat etti, zeketine dikkat etti, vazifelerine dikkat etti, anasına babasına itaat etti,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 cümlemize hüsnü hatimeler tevfik et ya Rabbi! Amin! Gerçi tevfile geliyor ya, ondan gelip insanları çiğneyaraktan gelmek doğru değil. Baş bulunduğumuz yerlere oturun. Şu vazifem de ortadan çıksın. Kâle Rasulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem sol ı evveli Bunları bitirdik, gettik. Şimdi ''Men sâme, men sâme Ramazâne ve etba'ahu sitten min şevvâlin kâne kesav müddehî'' Can-ı Sagîr, Kenzül Irfan, sayfa 17. Bir kimse Ramazan-ı Şerîfi 29-30 neden gelirse böyle tutarsa,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 Men same, sitten badel fıtrı, bayram namazından sonra, peki enneme, saamet dehre, altı oruç daha tutacak olursa, seneyi Kamilen oruçlu gibi geçirmiş olur. Deme altı oruç hocam? Evet kardeşim, başka şey yok. Neden? 60 oruç bile on vermekle, üç yüz günüm, 300 gün oruç tutmuş gibi Ramazan'da, bile 10, 1'e 10, altı daha tutarsa 360 gün oruç tutmuş gibi olur diyor Peygamberimiz, size müjdeleiyor, tutu bilen tutsun. Tutamayana bir şey diyemiyoruz, ne yapalım? Kendimiz tutuyor muyuz bakalım? Yeniden bir kağıt daha açtım size. Vakitli çıktım çünkü. Ezen okundu mu ketiğim? Çünkü lihyay saadet çıkacak inşallah. Onun için şimdi başlıyorum. <Sessizlik> İkinci han Güneşi Muhammed Mustafa. Onun sakalı şerifinden bahsedeceğiz ya, onun sakalı bir azep gelen kala kabrin üzerine onurursa ham azepi, azepi nura teptil olur demiştim ya! Halid ibni Velik, yüz harbe girdim, yüzün neden muzaffer oldun, sebebi ney dediler de, sebebi ne olsun, peygamberin sakalı şerifinden bir tezik yüzlerimin içinde varlığı, her zaman muzaffer oldum dediğim halde, diyor. Buralara geçsek çok uzun giren ben çeviriyorum, sizi daime yorguluyunuzu almanın için uzun uzun bahislerden vazgeçtim. Neren peygamberimizin vasfına başlıyorum, Açılan bil aşkalar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize usta hatimeler teşfik et ya amin. Teşfik yine et ya amin. Bu <Gülüyor> bizi bundan az bulunmadan çıkarmaya ya rab. Bu vaat ederek çıkar ya Rabbim. an İki cihan güneşi, dünyanın ahiretin güneşi, ziyaası Hazreti Muhammed peygamberimiz varlığın sebebi, kılkatı. Şu varlığımızın Sebebi kılkatı. Ve ma arsalnake illa rahmeten Alamine rahmet için geldiğinden yediğimiz, içtiğimiz, içtiğimiz rahatımız hiçbir şeyimiz onun hürvetine oldu. Alamine de rahmet oldu. Geçenki konuştuklarımı tekrar edemeyeceğim, özür dilerim. Yer yüzünün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 Kuyuların sevgiydi, zemzem kuyusu. Allah kana kana içmek, yine gitmek nasip etti. Amin! Hoca niye doymuyor musun canım? Sen de bu sezale içmek diyeyim, öğlenler. Devlet suyu yemesem olmaz mı? Hoca acıkırım. Biz acıkıyoruz bir sene geçene kadar. Ne çekiyoruz biliyor musun? Allah! Oraya o paziyeti vermiş binaların sevgili di Beytullah, taşların sevgi Hacerül Esvet taşı. Kim diyor Hacerül Esvet taşından bir tecrüb etmek nasip olursa ki, ki nasip olur da yüzlerini gözlerini bir sürersen. Ke'enle diyor Allah, benim yedi kudretimi, benim elimi öpmüş gibi olursunuz diyor. Ben elden münezzehim ya! Yenenlere baldırı cimra, parayı götürüyor, ne? Vur, Ne bilsin dağdını anin acel göster göster, soğan göster, bal göster, hayatta hiç cimediyse ne bilsin adam? Mellem yargın, beryanı. Bakmayan bilmez. balı görür, baksa ki bal çam sakızı gibi karışık. Soğanı görür, o tarafı diyar, beryanı yeşil. Varnağını zorla bala soğan da, sallan da oğuluna bir soktun mu? Bir daha hiçbir baldan ayrılamaz, tatlı olduğunu öyle bilir. Beytullah'a bir geçsin de öyle görsün, dalı nasıl? Hacerü'l Esved'i görsün de, yüzünü sürsün de, bir öpsün de ondan sonra bana söylesin. Sabaha da uykumuz gelmedi, öptüğümüz gün içerisine gelen, neş eden. Ne yalan söyleyeceğim burada size karşı. Ne bilsin görmeyen adam, adam asen göster, betal göster, soğanı ısır acı. Ne bilsin tarikata girmeyen adam tarikatını Yeriden. Bunlar riyakan bir birini bulacaklar. Lizimtiz nasıl insan görür? Ne bilsin içindeki adam? Haber yok ki hercez malcudur. Onun için biz onlara mana bulmak et. Mana bulmak. Allah nasip gelmemiş oradan. De. Ne yapayım? Onun için peygamberimiz büyük insan. Bütün peygamberlerin seyyidi, beşeriyetin tek haleskârı, bu beşeriyeti, tek haleskârı yarın yevmi kıyamette cehennem ateşinden kalas edecek, şefaat edecek, kurtaracak inşallah. Ya hocam, güvencimiz olsun. Elimizde bir tutacağımız Muhammed, Mustafa'mız Mustafa. var diyor. Peygamberler peygamberi o, yalnız bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberlerin de peygamberi. İnan böyle vasıf ben duymadım ocağı. Ve onu inşallah. Ben senin için ne kadar kitaplar açtım kapadım biliyor musun? Daha bir şeyim yazdığıydı gibi kayıp oldu, hayran olur bayılırdınız. Bayılırdınız ve vahibi lebim. Ne kitabından yazdı mıdır? Musa aleyhissalatu vesselam, Ya Rabbi, hepimizin duasını Muhammed'in hürmetine affediyor. Onlar nasıldı? Ben Peygamber'i vasferemem dedi Allah. Kur'an'da vasfettim, geçtim dedi. Kur'an'a bakın Peygamber'e. Müdkün şeraitiyle Kur'an'ı Peygamber tatlıyık etti. Onu, ümmetini vasfedeyim size dedi. Ey onun ümmetini öleysed ya Rabbi, bir göster ne var, göremezsin dedi. Ha sesini duyur, sesini duyurayım dedi. Çığır dedi, <gülüyor> ey Muhammed ümmeti! Ey, çığır dedi, ey Muhammed ümmeti! Lebbek, ya buza! Dedi sesini duyunca müsaalesele yıkıldı. Dedi bu ne kadar iyi, güzel ses geldi bana. O işte Muhammed'in ümmetinin sesi dedi. Allah bize onu nasıl çıkayım Sesimize peygamberler yıkılıyordu. Hay Rabbi hay Rabbi beni onun ümmetinden et, ben peygamberlikten çıkayım da Muhammed'in ümmeti olayım, ne olur dedi. Sebep, hayır ya Musa, böyle halk etmedim. Sen de beni İsrail'im, ünün azın bir teyvan Ben tevratta bir ümmet görüyorum, ümmet görüyorum. Ha o ümmet senin? O kim? Onlar, ollar. Beş vakit namaz kılacaklar, Elli vakıtmış gibi sevap verecek Allah. O, ümmet, o ümmeti Ahmet'tir. Muhammed'in ümmetidir. Başka ümmetlere 50 vakıt farz oldu ama onlara 10 vakit, Ya Rabbi daha yeyin. Daha azap, Daha kolaylaştır derken ederken 10 vakta erdirdim. Kabul mu ya Muhammed'evi peki yarabbi diye Musa aleyhisselam yeri dön ya Muhammed bilmecik daha azatsın, kılamazlar beş vakti da bizim ümmetlerimiz elli vakti kıldı senin ümmetlerin zayıf olacak belki kılmaz da belki kılmaz da ası olur Allah'a imza verdim kabul ettim de imzanı yalayamam ki dedi demek elli vakit namazı Yerine beş vakit aldım, beş vaktin yerine de bile aşk-ı emsaliha, bile on vermekle elli vakit yerine kabul etti de yine kılmazlarsa da benim ümmetim olmasın da. İyice düşünün, iyice başım, navaz hakkında çok şey var elimde hiçbirini söyletmem bana. Bunu sığdırayım bugün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 hep onun şefaatıyla cennete giriyor elhamdülillah. Allah aleyhitte ve Şimdi sakal-ı şerifiyle hürmetle. Allahu salli sallallahu aleyhi ve Böyle gözlerimize de sürmek nasip olur eğer tek tek gelirseniz, birbirinize zahmet etmezseniz, içindeki kimleri de göreceksiniz. İstanbul'dan Mehmet Naci, Hacı Mehmet Efendi, Allah razı için verdi. Allah kendinden de, anasından da, babasından da, bütün neslinden razı olsun. Yadigar olarak onları görerekten böyle ziyaret edeceksin inşallah. Bütün vasıtlarında tek ve Peygamberimiz bütün vasıflarında kek ve etsizdir. Başka peygamberlerde o vasıf yok. Ancak peygamberimizde var. Hakidecik gibi ne var? Çıkamam yavrum, beni öpmeyin. Sen kimsin ya Adem? Adem sakinin varım. Sen kimsin ya Adem? Mekleciz yurvahım. Sen kimsin ya İbrahim? İbrahim, İbrahim hayilü rahmanım. Sen kimsin ya İsmail? İsmail cediullah. Sen kimsin ya Musa? Musa kelibum bahım. Sen kimsin ya Elisa? Elisa ruhullah. Sen kimsin ya Muhammed? He <gülüyor> he. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kazandık bütün karikatürlerim serdarım ben oldum ya Muhammed. arada. بصراحة از این خیابون سر خیابون زوئیه استفادت می‌کنم الان یعنی خاشه بخشاری ندید و تو تکان ندارید اینجا ای امکان نداره یکی جای دیگه بریم به این کی بازارو جو از بگیرم و تا به هر سمت یا ما بخوام بریم اما چطوری؟ ما تجربه